Perişan Efendi'ler, sevgiler, saygılar, mümmetler, dinleyiciler, radyoların tek arkası yarın komedi programı Perişan Efendi, radyoda Türk sinemasını sunar. Hadi <gülüyor> dinleyin dinleyiciler. Geçen bölümün özeti. Sen de maşallah damadının üstüne toz kondurmuyorsun Tefrika Hanım. Toza karşı alerjim var da paşa baba. Toz bende kabaran toz hastalığı yapılıyor biliyor musun? Nasıl hastalıkmış o Taciho? Biz iştirmedik. <gülüyor> Ezan okuluyor, paşa babacım. Sağ değiliz duydum. <gülüyor> e, izninizle orucumuzu açabilir miyiz baba? Hayır olmaz. Bekleyin top atılsın. Top atılmadan oruç bozulmaz. Yanlış biliyorsunuz paşa babacım. Bakın akşam oldu hava karardı. Hayır olmaz. ...bu evde ben ölmeden... ...top atılmadan oruç açılmaz... ...o kadar. Evet... ...çifte Sikipaşı'nın inadı tutmuş... ...top atılmadan evdekilere oruç açtırmam demiştir. Ancak iftar ezen okunalı... ...üç saat olmuş... ...hala iftar top atılmamıştır. Ev halkı ise iftar sofrasının başında... ...adeta mışmılaya dönmüştür. Aklında mısınız paşa babacığım tam üç saat oldu hala top atılmadı. Muçmulaya döndük burada bekleye bekleye. Sağır değiliz be biz de duymadık. Ne kadar mızmız mız bir damat. Aman Allah'ım sanıyorum topçu başının topunun başına bir iş geldi. Ne bileyim lan. İyi de sabah kadar topçu başının topunun bekleyeceğiz paşa babaya. Vallahi adam topu atana kadar biz topu dikeceğiz. Tamam be tacı efendi lütfen uzatmayın. Ne yapayım ya? Bakın Ömercik doğruçlu ama sizin gibi mızıldanıyor mu hiç? İyi ki bir oruç tuttun ha. Aferin halen. <gülüyor> Top atıldı. Artık orucunuzu açabilirsiniz. <gülüyor> La arkadaş. Topçu da topu hep bizim konaya atıyor ya. Deli olacağım arkadaş ya. <gülüyor> Şeyh Paşa babacığım. <gülüyor> şu Ramazan topunun yönünü değiştir seni seni. Her Ramazan böyle oluyor. <gülüyor> tamam lanen kızım sen üzülme. Ben gerekeni yapacağım. 11. Bölüm artık ki çorbalarınızı soğumasın bakayım hadi yiyin bakayım <gülüyor> afiyet olsun paşa babacım sana da afiyet olsun nalan kızım <gülüyor> ne güzel çorba yapmış tadı da ya Oh. <gülüyor> afiyet Aman. olsun ya paşa baba <gülüyor> e, sana da olsun tacide amadım <gülüyor> sana kanım <gülüyor> çok ısındı sana afiyet olsun diyebilir miyim tabi tabi Ömercik sana da afiyet olsun yavrum <gülüyor> afiyet olsun paşa efendi <gülüyor> sana da tebrikler. <tefrikhanım. gülüyor> afiyet olsun paşa uçuklarım Afiyet olsun Dadı, sana da afiyet olsun. <gülüyor> afiyet olsun anneciğim. Sana da Nalan kızım. Sana da afiyet olsun Nalan. <gülüyor> sana da Taci Efendi. Afiyet olsun Taci Baba. Sana da olsun yavrum Ömerciğim benim. <gülüyor> afiyet olsun <gülüyor> Nalan kızım, sana şey, da olsun Ömerciğim. Sana da tefrik anlamışım. Hepinize afiyet olsun. <gülüyor> sana da afiyet olsun Nalan. <gülüyor> sana da Taci oğlum. Sağ canım. Afiyet olsun anneanneciğim. Sana da olsun halan. Ay yeter be. Kesin de yiyelim lan. Hakkısı paşa baba keselim ya. Keselim paşa paşa. Keselim. Şu tuzlu uzatır mısın Taci efendi? E, Tabii Nalan Hemen uzatıyorum onu. Ona ona ona ona ona bak. Ona ona. ona. ona. ona. E evet, tuzu çekiyorum, çekiyorum ama uzamıyor. <gülüyor> nasıl espri baba? <gülüyor> Aferin Taci oğlum. Seni stand-upçi yapacağım. Sen nasıl buldun Nalan kızım? Ay iğrenç bence babacım. Bence de. Ben taşpaşım şım çım çım. Kıskanıyorsunuz değil mi? Evet evet kıskanıyorsunuz. Espri yapamıyorum diye kıskanıyorsunuz benim yaptığım esprileri. Taci oğlum sofranın başında böyle şeyler mi? Paşa babacım dede. Ne oldu paşa baba? Helal helal vallahi bu umunu da burayı. Dede dede niye eksikliyorsunuz? Baba paşa şıkkırık. Tamam yavrularım. Kepçeyi yutmuşsun. Allah'tan <gülüyor> kepçenin sapını yakaladım da boğulmadan çıkardım. Neyse ki verilmiş sadakanız varmış paşa hazretleri. Baba ba bana su verir misin Ömer? Ömercik. Kalk da kendin al. Kocaman adam oldun. Bir suya kendin alamıyor. Aa Ömercik yavrum o senin deden. Ne biçim konuşuyorsun dedenle? Çabuk özür dile bakayım. B bırak neylen kızım. O daha küçük. Sen se sen bir su verir misin? Tabii paşa babacığım. Doldurayım. Buyurun. Oh, ölmüşlerine bereket yavrum Afiyet olsun başa Rica etsem bana su verir misiniz Nalan Kalk da kendin al koskoca adam oldun bir suyunu alamıyorsun be Evet keyifli bir iftar sofrasından sonra konak ahalisi telafi namazına gitmiştir Namazdan sonra çift paşa Taci'yi odasına çağırır Bu arada Nalan da çift paşanın ilacını getirmiştir geldin paşa babacığım. Buyurun. Sağ olasın kızım. Sen de sağlığınla yok ki. Artık ben ne yaparım olmasa bilmiyorum ki kızım. <gülüyor> o nasıl söz paşa babacığım? Öznesi bir yanda, yüklemi bir yanda, dolaylı tümleci de sen öyle bir garip. Merhaba paşa baba. selam tacı oğlum. Biz de tam senden bahsetmiyorduk. Ne o taci? Yine utanmadan cep harçlığı mı istemeye geldim babamdan. Sen en Benim kayın babam değil mi? İsterim istemem isterim isterim yine istemem ya. Babacım lütfen şu damadınıza bir şey söyler misiniz? Taci oğlum damatların damadı. Buyur baba. Sana söylemem gereken bir aile sırrı var. Hı. Ama sakın kimseye söyleme tamam mı? Tamam baba. Bak söylersen ölümü gör. Biliyorsunuz elinizi görmek için her şey yapar baba. Bilmiyorum Taci yapmazsın. Neymiş bakalım bu aile sırrı? Yoksa Selim sırrı tarcan mi? <gülüyor> taci oğlum maalesef maalesef. Dede dede. Ooo sen misin Ömercik? Yok ben Hakan Şükür. Şükür Hakan'a kavuşturana. Eee anlat bakalım bu hafta gol attın mı? Biliyor musun amca? Sana kanım çok ısındı. Sana anneanne diyebilir miyim? Ömercik aa çok ayıp yavrum. Dedenle alay etmeye utanmıyor musun sen? Sen deden yaşındaki adamlarla ne biçim konuşuyorsun ha? Biliyor musun tacı amca? Sana kanım çok ısındı. Sana soba diyebilir miyim? Lütfen Paşa babacım. Şu kavanoz kafalı torunuza söyleyin beni terk etmesin ya. Ömercik yavrum. Taci uyuzuna niye böyle davranıyorsun? Bırak Allah'ından bulsun uyuz. Sağ olasın babam. Benim bir tane babam var. Biri babam biri de sen. Şey Taci oğlum. Şey. tamam şey diyordunuz Paşa babacım. Bu velet geldi. Diyeceğini şeyi unuttunuz. Ne diyecektiniz baba? Şey Taci oğlum. Bizi bitiren, bütün işlerimizi bozup... ...konağa haciz getiren adam... ...şu karşı konağı satın almış. Dime la. Devamı gelecek bölümümüzde Yazan Ömer Pekin Oynayanlar Ömer Pekin İbrahim Kara Fatih Tıngır Serpil Pekin Teknik yapım Ömer Pekin <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler